Hazreti Amine eşinin vefatından sonra günler boyu ağladı ve o koskoca Mekke'de kendisini tek başına kalmış zannetti. Duyduğu üzüntüyle hamilelik döneminin çok zor geçeceğini sanıyordu. Fakat Allah ona ne hamileliğinde ne de doğum sırasında bir sıkıntı vermedi. Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesinde miladi takvime göre 570 yılının 20 Nisan Pazartesi gününde Şıp adındaki bölgenin Leyl yani gece sokağında bir güneş doğdu. Bu güneş sadece o sokağı değil bütün kainatı bir anda aydınlattı. Peygamberimizin dünyaya gelişi sırasında Hazreti Amine'nin yanında iki ya da üç hanım daha vardı. Bunlardan biri Peygamberimizin ebesi olan Şifa Hatun'du. Ve onu ilk emzirendi. Hanımlardan ikincisi Osman bin As'ın annesi Fatıma Hatun'du. İleriki yıllarda peygamberimizin dadısı olan Ümmü Eymen de onlar arasındaydı. Bu bahtiyar kadınlar o nur bebeğin dünyaya gelişiyle başlayan bir dizi harikaya şahit olmuş ve bunları herkese anlatmışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Adem, Şiit, İdris, Nuh, Musa, Yahya ve Hud peygamberler gibi sünnetli ve göbeği kesik olarak dünyaya geldi. Daha doğduğu anda secdeye kapanır gibi yere abandı ve başını kaldırıp semaya baktı. O zamanın geleneklerine göre yine doğan yavruların üzeri büyük bir çanakla örtülüyordu. Aynı şeyler bu sefer de yapıldı. Sabah baktıklarında üzerine kapatılan çanağın yarıldığını ve yeni doğan yavrunun o yarıktan dışarıya baktığını gördüler.